Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlere gezegenin geleceği Change.org özel haber programından sesleniyoruz. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Muğla Minas'taki Tuzla Sulak Alanı, yanı başına kurulmak istenen Turizm Kenti projesi yüzünden Yok olmakla karşı karşıya. Muğla Çevre Platformu yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Mandalya Körfezi'nin kıyısında inşa edilecek 30 bin kişilik dev konut projesine karşı 25 Ekim'de Change.org Taksim Tuzla Sulak alanında imza kampanyası başlattı ve şu ana kadar 21 bine aşkın kişi bu kampanyayı imzaladı. 27 Ekim'de bu projenin çevresel etki değerlendirmesine karşı açılan davanın bilirkişi keşfi yapıldı. Marmaris Kent Konseyi yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Yapılmak istenen projenin uluslararası bağlamda Ramsar-Bern ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri, ulusal bağlamda ise zeytinciliğin islahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanun ile sulak alanların korunması yönetimliğine hukuken uyarlı olmadığı bilinerek ÇED raporu onaylandı. Muçap olarak ÇED raporunun onayının ivedilikle durdurulması için dava açtık ve davamızın bilirkişi keşfi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek. Doğa ve kültürün korunması için açtığımız davayı destekleyin ve bu nadir coğrafyayı burada yaşayan canlıları ve süregelen kültürün yok edilmesine izin vermeyin denmiş kampanya Change.org Taksim Tuzlas Vakalanı adresinde. İstanbul'da yer alan 100 yılı aşkın süredir Beykoz Çayırı olarak bilinen alanın millet bahçesi yapılmak istemesine karşı bölge halkı bir nöbet başlattı. Change.org Taksim Beykoz Ormanları adresinde konuyla ilgili Beykoz Çevre Platformu'nun başlattığı kampanyaya 39 bin aşkın kişi imza attı. 22 Ekim'de yeni bir güncelleme yayınladı Beykoz Çevre Platformu. Ve şu haberi veriyor, 2018 ve 2020 yıllarında Beykoz'daki Kirazlı ormanlarına yapılmak istenen doğa talanına karşı itirazlarımıza rağmen halkın iradesi hiçe sayıldı, imara açılmak istenen ormana beton atıldı. Beykoz'da gerçekleştirmek istenen talanlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2 ayı oturumunda Çayır'ın millet bahçesine dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla kabul edildi. AKP'li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde yaptığı konuşmada bu imar planı ile 55 bin metrekare ilave yeşil alan yapacağız dedi. Medyaskop'un ulaştığı komisyon raporuna göre Beykoz Çayır'ının da dahil edileceği millet bahçesine Cami, mescit, büfe, geleneksel ürün satış yerleri, idari tesisler, yeraltı otoparkı inşa edilecek. Cumartesi günleri 14 ile 16 arasında Beykoz çayırında nöbet tutuyoruz demişler. Güncellemede kampanya Change.org Taksim Beykoz Ormanları adresinde devam ediyor. Marmaris orman yangınının hemen ardından Çevre Beşircilik Bakanlığı ve Muğla Valiliğinin Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremük Projesi için verdiği çet gerekli değil kararının iptali için Marmaris Kent Konseyi bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Marmaris Ormanları adresindeki kampanyayı 10 bine yakın kişi imzaladı. Marmaris Kent Konseyi 40 yıldan beri halkın denetimine engelleyen kapıdan geçtiklerini ve yıkımına tanıklık ettikleri kapı durdukça da Milli Park'ın küçüleceğini belirtiyor. Aynı zamanda Simpaşa seslenerek Milli Park halkındır öyle kalacak ifadelerini kullanıyor kampanya Change.org Taksim Marmaris Ormanları adresinde. Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Alakır Nehri'nin yatağındaki Orman yolunun bir kısmı içindeki canlılarla birlikte kesilen ağaçların kökleriyle geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde yok edildi. Alakır Nehri kardeşliği daha fazla ağaç kesilmemesi için Change.org Taksim Alakır'da Eko Kırım'ı durdurun adresinde bir kampanya başlattı. Kampanya metninde şu biriler var. Projeye halkın yolu istediği yolu olmayan arazilerden de bu yolun geçeceği söylenerek yol çalışmasına asırlık ağaçlar kesilip kökleri kaya ve toprakla birlikte koruma alanı olan ala kırçağını atılarak başlandı. Yolun hemen üstündeki ve heyelan riski olan en yüksek olan yolun alt tarafındaki ağaçlar dahi kesildi. Dökülen hafriyat yolunun alt yamacındaki tabiatı neredeyse tamamen yok etti. Vadide el değmemiş ender bir güzellik ve yaban çeşitliliğindeki bu orman aynı zamanda Kumluca ilçesinin hem evsel hem de tarımsal tüm su ihtiyacını karşılayan ve vadinin iklimini dengeleyen kaynakların bulunduğu yer. Antalya ile Kumluca ilçesi Doğankaya Devlet Ormanı'nın içine doğru açılmakta olan orman Yol yapımının acilen durdurulmasını şu ana kadar açılmış olan kısmının da orman yangın yolu olarak kullanılmak üzere insan ve araç trafiğine kapatılmasını ve su havzasındaki Doğankaya ve Yılanlıkaya devlet ormanlarında kesinlikle daha fazla ağaç kesimi yapılmayarak bu değerli orman bütünlüğünün muhafaza edilmesini talep ediyoruz demiş Alakır kardeşliği Change.org Taksim Alakır'daki Eko Kırım'ı durdurun adresindeki. Kampanyasında. Ben Uygar Özsesmi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi.